Greenpeace, BP'nin Meksika körfezinde neden olduğu petrol felaketinin devam eden yıkıcı etkisine dikkat çekmek amacıyla bir internet eylemi başlattı. Denize karışan milyonlarca litre ham petrolün bölgedeki deniz yaşamını büyük ölçüde yok ettiğini ve okyanus ekosistemine geri dönülmez zararlar verdiğini hatırlatan Greenpeace, dünya üzerindeki milyonlarca gönüllüsünü BP'ye ve petrol lobisine karşı hazırlanan internet eylemine katılmaya davet ediyor. Yıllardır BP'nin de aralarında olduğu petrol lobisinin dev oyuncularına yürütülen bu kampanyada çözüm önerisi de Greenpeace'ten Enerji devrimi, enerji devrimi raporu. Felaketin ilk gününden başlayarak körfezde yaşanan yıkımı belgeleyen Greenpeace, bölgeye davet ettiği bilim insanlarıyla felaketin çevresel etkilerinin bağımsız değerlendirmesinin yapıldığı bir raporu yayınladı. Şimdi yapılanları unutturmamak ve BP gibi şirketlerin dünyanın sonunu hazırlamasına engel olabilmek için başlatılan İnternet eylemine milyonlarca insanın katılması bekleniyor. Siz de eyleme bit.ly'ye Taksim Enerji Devrimi adresinden katılabilirsiniz. Bit.ly'ye Enerji Devrimi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Kim Mon tarafından dünyadaki çevre kirliliği ve yeşil kalkınma ile ilgili büyük düşünecek ve pratik çözümler üretmek amacıyla oluşturulan Küresel Sürdürülebilirlik Paneli üyeliğine Türkiye'den Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da yer alıyor. Kendisinin yenilenebilir enerjilerden yana Türkiye'de ve dünyada tavır koymasını bekliyoruz. Çalışma grubu çevreye zarar vermeden sürdürülebilir küresel kalkınma ve yoksullukla mücadele konusunda ağırlıklı olarak çalışacak. Panel 21. yüzyılda dünyanın düşük karbon seviyesine ulaşmasını da amaçlıyor. Küresel Sürdürülebilirlik paneli ilk raporunu 2011 yılı sonunda açıklayacak. Günlerdir başta Greenpeace olmak üzere tüm sivil toplum örgütlerinin radyoaktif risk var uyarılarını reddeden Rusya, kuşkuları bu kez doğrulamak zorunda kaldı. Moskova ülkeyi saran yangınların Çernobil faciasının kirlettiği bölgelere sıçradığını sonunda itiraf etti. Associated Press haber ajansına konuşan Rusya Greenpeace temsilcisi Vladimir Chuprov radyoaktif toz bulutlarının Rusya ve bölge ülkelerde yeni bir felakete neden olabileceği uyarısında bulunarak tehlike hala devam ediyor, dedi. Rusya, Çernobil'den sızan sezyum ve stronsiyum gibi tehlikeli radyoaktif maddelerle kirlenen ormanlarda başlayan yangınları hala söndürebilmiş değil. Rusya Acil Durumlar Bakanı Sergei Shoigu, buradaki topraklar Çernobil santrali 4. reaktörünün 1986 yılında havaya attığı ve ayrışma sürecini tamamlamamış, Kirletici partiküllerle dolu diyor. Moskova'da aşırı sıcak ve orman yangınları nedeniyle günde 700 ölüm vakası yaşandığını belirten yetkililer morglarda ve hastanelerde ölüleri koyacak yer kalmadığını belirtiyor. Rusya'da bulunan Greenpeace gibi çevre örgütleri komşu ülkelerden özellikle de Türkiye'den acil yardım istenmesi gerektiğini de belirtti. Çevre derisi, doğa aşığı olduğunu iddia eden Erdoğan, sivil toplum örgütlerinin uyarılarına karşın deneme üretimine başlamasıyla ikizdere Derisi'nin kuruma eşiğine getiren Sanko Holding'e ait Cevizlik HES projesinin açılışını yaptı. Yöre halkı ise bunu protesto bile edemedi. Turizme evet, HES'lere hayır, dereler özgür akacak afişleri korumalarca yırtıldı. Rize'de bir yerel gazete başbakanı dava süreci devam eden HES'lerin açılışını yaptığı için, Hukuku göz ardı etmekle eleştirdi. Açılışı yapılan HES İkizlere Vadisi'nde kurulması planlanan 24 HES projesinden sadece biri. Tören alanının içerisine giremeden gazetecilere açıklama yapan çevreciler açılışın yasal olmadığını ve açılış törenini protesto ettikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirttiler. Pakistan'daki sel felaketinin ardından sağlık hizmetinden yoksun milyonlarca kişiye gönüllü doktorlar el uzatmaya çalışıyor. Yeryüzü doktorları da afetten etkilenen bölgeye gönderdiği ihtiyaç tespit ekiplerinin verdiği güncel bilgilere dayanarak Nawşera bölgesinde bir sağlık merkezini sel mağdurlarının hizmetini açtı. Merkezde şu an İngiltere'den bölgeye ulaşan yeryüzü doktorları gönüllüsü doktorlar birinci basamak sağlık hizmeti sunuyor. Gerekli ilaçları tedarik etmeye çalışıyor. Türkiye'den de yola çıkacak bir gönüllü ekibi de bu sağlık merkezinde hizmete başlayacak. Türkiye'den gidecek ekipte iki doktor ve iki arama kurtarma personeli yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilere göre özellikle NoShare'da sağlık altyapısı çökmüş durumda. Su kaynaklı hastalıkların kalabalık kamp yerleşimlerinde artmasından endişe ediliyor. Kolera, tifo, ishal, dank ateşi ve kızamık salgınları şu an muhtemel tehditler arasında yer alıyor. İsrail nükleer programı dolayısıyla İran'a karşı bir saldırıya girişecek mi? Bu konu hem askeri hem akademik çevrelerde yıllardır tartışma konusu. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan The Atlantic dergisi İsrail'in saldırı için tüm hazırlıkları yaptığını ve İran'ı bombalamaya hazırlandığını öne sürdü. Dergiyi yazı için aralarında İsrail Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı da bulunduğu İsrail ve Amerika politikalarına şekil veren 40 isimle röportaj yaptı. Katılımcıların büyük çoğunluğu İsrail'in önümüzdeki bir yıl içinde İran'a saldırma olasılığı nedir sorusuna %50'den fazla yanıtı verdi. Dergi, İsrail'in İran'a saldırı planlarını tüm detaylarıyla hazırladığını öne sürdü. Bu arada İran'la imzalanan uranyum takası anlaşmasının diğer mimarı olan Brezilya, İran'a uygulanacak Birleşmiş Milletler yaptırımlarını kabul etti. Brezilya ve Türkiye Haziran ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptırımlarla ilgili oylamada hayır oyu vermişti. İki ülke Mayıs ayında Tahran'la düşük oranda zenginleştirilmiş uranyumun yüksek zenginlikteki nükleer yakıtla takas edilmesi konusunda bir anlaşma yapmıştı. ABD ve müttefikleri anlaşmayı yetersiz bularak yaptırım kararı oylamasını iptal etmemişti. Brezilyalı yetkililer muhalefetlerine rağmen İran'a uygulanacak yaptırımları kabul edeceklerini bildirdiler. Nükleersiz, yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan oldu gab özesi